Yazında bugün değindiğim bakan yardımcılığının nemenen bir şey olduğunu da azıcık konuşma fırsatı bulabiliriz herhalde. Tamam. Bu ön seçimler, Sosyalist Parti'nin adayının tespit edilmesi için yapılan ve Fransa'da ilk defa yapılan ön seçimler. Geçen hafta değil, ondan evvelki hafta galiba konuşmuştuk biraz etlaflı biçimde bu ön seçimlerin oluşumunu. Evet. İki aday kalmıştı ön seçimde. Geçen pazar, pazar Geçen salı konuşmuştuk. İki aday kaldı ön seçimde ee, ve e, birinci, birinci e, turda yüzde otuz sekiz, otuz dokuz oyla birinci e, sırada yer alan François olan ikinci sırada, e, birinci turun ikinci sırada yer alan e, Martin Aubry'nin, e, o da yüzde otuz almıştı. E, onun önüne geçti ve yüzde elli altı oy aldı, e, oyların yüzde elli altısını aldı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 biraz e, e, sandığa gitmeyecekleri, tamam artık bu iş bitti diyecekleri, havada çok güzeldi Fransa'da e, ve e, biraz daha düşük katılım olacağı bekleniyordu. Öyle olmaması hmm. da çok ilginç çünkü e, bu Fransız sol e, seçmenlerinin gerçekten e, bu seçimlere kendilerinin e, adayı, Cumhurbaşkanı adayını kendileri belirlemeleri Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayını kendileri belirlemeleri yöntemine son derece önem verdiklerini gösteriyor. Martin martinoğlunun arasında programlara bakıldığında büyük bir fark yok. Hollanda-Fransa-Hollanda. Geçen ay hafta konuşmuştuk. Uzun bir dönem Parti'nin Sosyalist Parti'nin genel sekreterliğini yürütmüş. ...ve e, 2008'de bunu e, Martin Obri'ye yani ikinci gelen kişiye devretmiş, e, daha e, yuvarlak, daha e, esnek, e, daha e, kesin keskin pozisyonları olmayan, daha az e, kesin, keskin, kesin pozisyonları olan bir kişi... E, daha çok partinin, sosyalist partisinin veya sosyalist seçmenin daha sağ, daha ılımlı, daha reformist tarafını temsil ediyor. Martin Obri ise özellikle çalışma bakanlığı sırasında e, işverenlerin çok büyük direnişlerine rağmen haftalık çalışma süresini 35 saate indirmiş. Daha e, prensipli, daha e, politikası daha belirgin, sosyal demokrat politikası daha belirgin, e, daha e, bazı kişiler açısından daha otoriter, bazı kişiler açısından daha kararlı artık bu otoriterle kararlılık arasında biliyorsunuz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 Obri'ye daha yakın olan, abi, Obri'den daha sol pozisyonda olan işte o e, şeyi anlatmaya çalışmıştık hatırlarsınız. Bu küreselleşmenin geri çekilmesi evet, e, evet. fikrini. Seçmenlerine bir e, oy verme önerisi yapmamakla beraber Montmore ben Fransuz Hollande'a oy vereceğim dedi. Bu çok şaşırtıcıydı. Çünkü onun e, doğal e, en yakın olan e, kişi onun programına Martin Obri'ydi. Burada bir tabi Parti refleksi var. Burada iki tane neden var. Diğer adayların hepsinin Martin Obriye oy vermeye çağırmasının arkasında yatan Martin Obriye diyorum Fransa Orlanda. Evet. Bu da sağın adayına karşı Sosyalist Parti'nin adayı ikinci ile birinci arasında çok az fark olursa çok yıpranarak girecek endişesi. Aradaki farkın böyle 10 puandan fazla olmasının e, gerekli olduğunu e, çoğu kişi dile getirmişti. E, ikincisi de e, Sarkozy'ye karşı e, Nikola Sarkozy'ye karşı e, Fransa hollandın kazanma şansının daha yüksek olacağı. Çünkü merkez e, seçmenleri merkez hatta sağ, e, ılımlı e, işte, şey sosyal Hristiyan dediğimiz seçmenleri de Sarkozy'den artık yaka silkmiş seçmenleri de Hollandın bu ılımlı yumuşak profili çekmesi ihtimali yüksek oldu bu tabi Sosyalist Partisi içinde şöyle bir şeyi gündeme getiriyor amaç başkan olmak mı ve bir program yapmak mı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 İlk geldiği zaman da konuştuğumuz şeylerde herkesin de tahmin edeceği şeyleri bile bile Lades yapıldığı da söylenebilir. Öyle aynen öyle çok bile bile Lades. Evet. Ama bundan ders çıkarır mı Fransız seçmenleri önümüzdeki dönemde? Bu <gülüyor> Vallahi... da şüpheli. Evet. <gülüyor> şüpheli. Fransa olan zaten bunu söylüyor. Ya beni diyor işte böyle çok...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 işte statikonun bütün kazanımlarını, statiko kazanımlarını yıkacağız tavrıydı. Ama statikonun kazanımları dediği şeyler de nedense zenginlerin statikosu değil, orta hallerin ve yoksulların sosyal devlet statikosuydu. Statikonun kazanımlarını yap boz sözcüğü bu anlamda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 güçlenmesi ve onu e, egemenlik altına alması, piyasaya egemenlik altına almasının e, yapı, yapı bozumu yapılacak. Burada tabi Sosyalist Partisi'nden bunu beklemek biraz boş. <gülüyor> Sosyalist Partisi Montbourg'un e, temsil ettiği çizgi Sosyalist Partisi'nden ziyade Sosyalist Partisi'nin daha solunu temsil ediyor. Sosyalist Partisi'nin içinde ve biraz daha solunu temsil ediyor. E, Holland daha ılımlı, daha e, Konstantin'e dayalı bu zor zamanlarda e, zor zamanları işte şey yapmadan, e, kavga dövüş etmeden atlatabilecek atlatabileceğim yani. imajını daha çok veren birisi. Büyük bir reform yapacağım diyen birisi değil. Zaten şu anda François Hollande'un programında reform olarak ne var derseniz bir çalış iş yaşamıyla ilgili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 Televizyonda dikkatimi çekti. Ee, seçim sonuçları açıklandığında, Sosyalist Partisinin tüm adayları e, ve başta ikinci gelen e, Martin Obri, e, Fransa-Hollandin yanında yer aldıklarını e, açıkladılar. E, seçim sonuçları açıklandığında Fransa-Hollandin yanında Martin Obri vardı.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 Sorulmakla beraber siyasal alanda bunun e, e, ciddi büyük e, yansıması yok Fransa'da. Yok hayır yok. Amerika'da iki Wall Street'i birazcık düşünerek sorduğumuzu i̇şte aslında Fransa'da çok tatlı. Evet Fransa'da Hiç yok. Onu konuşmuştuk dün <gülüyor> evet, Gelecek ama. <gülüyor> evet Fransa'da şey hareketi olmadı. Wall Street'i işgal edelim hareketi olmadı. Bu da belki Sosyalist Partisi'nden beklentiler, önümüzdeki seçimlerde beklentilerden dolayı mıdır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 Ama unutmayalım Almanya'da sisteme yönelik sorgu, siyasal sorgu daha ileri aşamada. Evet. Ki Yeşiller de orada artık evet, neredeyse öyle. ikinci, üçüncü parti yerine göre olmak durumdalar. Fransa'da ise böyle bir şey söz konusu değil. Peki birazcık da o senin bugünkü yazında da değindiğin siyasal komiser ya da başbakan komiseri başlılıklı yazında değindiğin ilginç ve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 1983 yılında yayınlanan bakanlar kurulunun yapısı, hükümetin yapısı ve görevlerini teşkilatlanmasını tespit eden kanun hükmündeki kararnamede değişiklikler, ilaveler yapılmıştı. Birkaç ilave vardı. Bunların içinde en anlamlılarından, anlamlısı bakanla müsteşar arasında madde olarak da öyle.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 Valla şu anda deve ile kuş arası bir şey, yani bakanla müsteşar arası bir şey. Fakat benim bakanın yardımcısı diyor, görev ve yetkilerini tam şeyde kanun hükmünde kararnamede müsteşardan çok farklı tanımlamıyor. Sadece birkaç gün önce, pardon yaz aylarında başbakan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 Sonunda başbakanın atadığı, fiilen atadığı bu kişinin kendilerinin gölgesi ama biliyorsunuz Nazım Hikmet gölgem diye tanıttığı kişi aynı zamanda pasaportum derdi ve onun o aynı zamanda onun şeyiydi polisiydi polisiydi kendilerinin gölgesi ve pasaportu konumunda olacak olan olması ihtimali var olacak olan bu ya karşı tepkiler elbette.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 Evet. Siyasal komiserdir. Siyaset siyasal dediğinizde, komiserlik lafını duyduğu zaman tüyleri ürperten, ürperecek olan binlerce kişi ben tanıyorum sadece. Evet. Ve bu siyasal komiserlik konumu tam da parti ile bakanlık arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere yapılır. Ve nitekim Radikal'deki haber yani bu, bu benim yazı bugün çıktı ama benim ilham kaynağı beni bana bu yazıyı yazma fikrini veren Radikal'deki haber. Cuma günü veya Geçen hafta yayınlanmıştı Radikaldeki haberden sonra Dün gördüm Başbakan Bu bakan yardımcılarının Parti teşkilatıyla Ve seçmenlerle Bakanlık arasındaki ilişkilerde e, görev yapacağını söylemiş bu şu anlama geliyor özel kalem müdürü gibi çalışmasını istiyorum diyor yani işte gelecekler vardır ya e, şu yakınımdır vizitiyle evet. gelip de şimdi bu başka bir şey bu bu özel kalem müdürü zaten bunu yapıyordu bugüne kadar özel evet. kalem müdürlerinin fonksiyonu buydu benim bildiğim kadarıyla onlar da duruyor onlarda duruyorlar orada e Şimdi bu kişinin olacak ha Türkiye'de özel kalem müdürü kesmez Bak bakanla görüştüm diye bakan yardımcısı vereceğiz Anlamına geliyorsa eğer, bu seçmeni aldatmaktır. Diğer taraftan bu böyle olmaz. Tabii partiyle ve e, seçmeniyle ilişkilerini yürüten kişi aynı zamanda e, parti teşkilatıyla ilişkileri yürüten kişi demektir. E, o zaman parti teşkilatının yani AKP'nin e, bakanlık içindeki gözü kulağı mı olacak? Bakandan farklı olarak işi gücü esas olarak partinin e, çizgisine uyumlu e, bir gidişatı... E,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 ve çoğu da e, atanan sekiz kişinin altısı ya eski AKP milletvekili ya da milletvekili aday adayı olan kişiler. İki tane de akademiden kişi var e, atanmış bugüne kadar sekiz tane bakan yardımcısı. <gülüyor> Dolayısıyla e, Tayyip Erdoğan açısından şöyle bir imkan da yaratmış e, oluyor. E, milletvekili seçtirtmediği veyahut artık iki defa üst üste olduğu için sen üçüncü kere olma. Bu dev, devir bir geçsin, bu dönem bir geçsin. Sen yeniden biz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 Evet, bunu takip etmeli süreyi bitirdik ama çok önemli, ilginç bir konu, endişe verici yani. Bakmak takip. lazım. Bakmak lazım. Her şey gibi bunlar da bazen amaçtan çok farklı yerlere gidip sadece katrizit toplayan kişiler kurumuna da yığılma olursa ihtiyaç da yaratır. Hmm. Hah böyle ya bu işle meşgul adam varmış deyip bütün seçmen bakanlığın önüne yığılırsa, bir de bakan yardımcısına yardımcıyı aramak gerekecek. <gülüyor> Aynen. Peki. Çok Vardır biliyorsunuz. Sovyetler evet. Birliği'nde, SBK'nin. Böyle bakan yardımcısı yardımcısı falan vardı. <gülüyor> yani evet. Peki, i̇yi günler. Peki. Çok. iyi günler. çok günler. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu.